Yediyelken başlıyor... Merhabalar Yediyelken'e hoş geldiniz. 95.1 Özgür Radyo'da e, Yediyelken Kültür Sanat programındasınız. Ben programı hazırlayan ve sunan Semra ve teknik masada arkadaşım Gökhan'la birlikteliğiniz başladı. Evet bugün ee, Cemal Süreyya ile başlayalım istedik çünkü 9 Ocak biliyorsunuz 9 Ocak 1990 e, Cemal Süreyya'yı yitirdiğimiz tarih ikinci yeni şiirinin en önemli temsilcilerinden biriydi ve herhalde aşkı. Ee, ...şiirleriyle en güzel anlatan şairlerden biriydi Cemal süreya Sadece aşkı anlatmadı başka bir sürü şeyi de anlattı ama... ...herhalde en çok akılda kalan onun aşk ve ayrılık şiirleriydi. Ee, Cemal süreya ya yani şiir sevip de Cemal süreya sevmeyen yoktur herhalde. O yüzden Cemal Süreyya'nın birçok şiiri de bestelendi. Aslında şöyle bir bak... Bakınca, ben biraz araştırınca çok da fazla e, şiirlerinin bestelenmediğini gördüm. Hani şimdi e, çokça bestelendi diyorum ama hani bir Nazım kadar bir Ahmet Arif kadar e, bir bilmiyorum diğer şairler kadar bir Muratan Mungan kadar bestelenmemiş Cemal Süreyya. Bu çok ilginç geldi aslında bana çünkü Cemal Süreya'nın şiirleri aslında... Yani aşkı en güzel anlatan şiirlerdir, herkesin e, çok genel bir kitleye hitap eden şiirlerdir. Ama dün biraz araştırınca öyle çok da fazla bestelenmediğini gördüm. İşte bunlardan e, nadir bestelenen e, şiirlerden biriydi "Hüzünün Kuşları. Masar Fuat Özkan'ın e, çok eski bir albümünde yer alıyordu. Onunla başladık bugün Yedi Yelken'e. Biraz Cemal Süreyya'dan bahsederek devam edeceğiz. Müzik Evet, e, tabii ki sizler de bu programa katılabilirsiniz. Yedi et Özgür Radyo.com mail adresimiz. Yine e, kültür sanat kurumları ve diğer e, etkinlikleri bildirmek isteyenler de bu mail adresini kullanabilirler. Etkinliklerle ilgili duyurularını bizimle paylaşabilirler. Biz de buradan yayınımızda aktarmış oluruz dinleyicilere. Bunun dışında öneri yorum e, isterseniz yediyelken'e bir muhabbet konusu açmak isterseniz yediyelken'in Facebook sayfasındaki grubuna da katılabilirsiniz. Oradan e, paylaşımlar yapabilirsiniz. Ve tabii ki canlı yayına da isterseniz katılabilirsiniz. 0216 330 75 91 92 ve 93 telefon numaralarımız. Ee, evet. Bugün dedik ya Cemal ile başlayalım istedik. Ee, bugün 11 Ocak. İki, iki gün önce do, e, ölüm yıl dönümüydü. 23 yıl e, oldu. Buraları terk edeli Cemal Süreya. Ee, evet. Aşk, aşk şiirleriyle biliniyor ama Cemal Süreyya aynı zamanda bir Dersim sürgünüydü ve bununla ilgili e, yazar Hasan Coşar e, Etkin Haber Ajansı'nın sitesinde bir yazı kaleme aldı ki bu yazı benim gerçekten çok hoşuma gitti. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Cemal Süreya yaşamın arta alanını üstü kalsın diyerek bırakıp gittiğinde tarih 9 Ocak 1990'dı. Dersim'de açtığı yaşam defterini İstanbul'da kapattı 59'unda. Ama Dersim'in ve Cemal Süreyya'nın hesabı henüz kapanmadı. Ölüyorum Tanrım, bu da oldu işte. Her ölüm erken ölümdür, biliyorum Tanrım. Ama ayrıca aldığın şu hayat fena değildir, üstü kalsın. Pülümür ilçesi bir dönem Erzincan'a bağlıydı. Cema Süreya sonradan Dersime bağlanacak olan bu ilçede doğdu, 1931'de. İlk 7 yılını burada geçirdi. 1938'de Dersim'de büyük bir katliam başlatılmıştı. Katliamda hayatta kalmak tesadüflere bağlıydı. Süreya ve ailesi de hayatta kalmayı başaranlardan. 1938 Dersim'de sürgün edilenlerdendi. Süreya ailesi de sürgün kafilesine dahil edildi. Süreya, Vahşet'in zulümle tamamlandığı sürgün yolculuğuna çıkarıldığında henüz 7 yaşındaydı. 23 Temmuz 1972 tarihinde eşi Zuhal Tekkanat'a yazdığı mektubunda yük vagonu içinde bileceye sürüldüğü yolculukla ilgili şunları belirtir. ''Bizi bir kamyona doldurdular, tüfekli iki erin nezaretinde. Sonra o iki erle yük vagonuna doldurdular. Günlerce yolculuktan sonra bir köye attılar. Tarih öncesi köpekler avlıyordu.'' Aklımdan hiç çıkmaz o yolculuk, o havlamalar, polisler. Duyarlığım biraz da o çocukluk izlenimleriyle besleniyor belki. Annem sürgünde öldü, babam sürgünde öldü. Müzik Cemal Süreyya sürgündür, yaşamı sürgünle şekillenir. Annesi 23 yaşında ve sürüldüklerinden sadece 6 ay sonra yaşamını kaybeder. Küçük kardeşi de sürgünün ilk dönemlerinde yaşama veda eder. Sürgün yolculuğunun izlerini taşır bu ölümler. Süreyya'nın o aklından hiç çıkmayan yolculuk, yaşam defterinde duyarlılığını besleyen derin bir ize dönüşür. Sürgün yolculuğu tüfekli iki erin nezaretinde yapılır. Süreyya ailesinin yaşamının devamı atıldıkları bir köyde devletin nezaretinde sürer. Sürgünlerin götürüldükleri kenti terk etmeleri yasaktır. Aile bir fırsatını bulup devletten habersiz Bilecik'ten ayrılarak İstanbul'a gider. Bu gidiş fark edilir. Polis ailenin peşine düşer. Aileyi İstanbul'da bulur ve önce polis karakoluna çeker, ardından Bileci'ye geri gönderir. Birçok dersimde gibi sürgün yaşamı zorluklarla doldur. İmhadan geri kalanların sürgün edilerek en katı asimilasyona tabi tutulmaları yaşanan zorlukların en zalimcesidir. Süreyya ailesi de hiç tanımadıkları, bilmedikleri bir köye atılır ve bütün çevresinden, yakınlarından tecrit edilmiş olarak yaşamaya mahkum edilirler. Mektubunda belirttiği gibi babasını da sürgünde kaybeder. Ve şu şiiri yazar. Sizin hiç babanız öldü mü? Benim bir kere öldü, kör oldum. Yıkadılar, aldılar, götürdüler. Babamdan ummazdım bunu, kör oldum. Siz hiç hamama gittiniz mi? Ben gittim.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 Evet e, yazı gerçekten güzel bir yazı. Etkin Haber Ajansı'nda iki gün önce 9 Ocak'ta şairin ölüm yıldönümü de yayınlandı. Ben küçük bir kısmını sizinle paylaşmak istedim. O Cema Süreyya'nın dersim sürgünü olarak yaşadıklarını e, anlatan bölümünü sizlerle paylaşmak istedim. E, Tabi Cema Süreyya'nın ölüm yıldönümü olması dolayısıyla birçok etkinlik de yapıldı. Bu etkinliklerden biri de yine ölüm yıldönümü olan e, 9 Ocak çarşamba akşamı. Ee, Cadde Bostan Kültür Merkezi'nde bir geceydi. O gecede de e, tiyatro gerçek iki yıldır e, oynadığı, seyirciyle buluşturduğu Üstü Kalsın adlı oyununu Sergiledi Hakan Gerçek e, Cema Süreyya Kültür ve Sanat Derneği'nin düzenlediği bir geceydi Ama sadece Cema Süreyya Kültür ve Sanat Derneği değil Bu derneğin bir de gençlik yönetimi var Ve bu e, gençlik yönetimi gerçekten e, son yıllarda Cema Süreyya ile ilgili birçok etkinlik yapıyorlar e, O gençlik yönetiminden bir arkadaşımız, genç bir arkadaşımız Rıdvan şu an telefon attığımızda Merhabalar, hoş geldiniz Merhabalar e, Nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ee, şimdi Cemal Süreyya'nın e, 23. Ölüm Yıldönümü'nde bu hafta birçok evet. etkinlik e, yapılıyor. Bunda Cemal Süreyya e, Kültür Sanat Derneği Gençlik Yönetimi'nin çok büyük bir etkisi ve katkısı var bizim gördüğümüz kadarıyla etkinliklerde. Evet. Bu gençler, bu gençlik yönetimi nasıl bir araya geldi, şiir onları nasıl buluşturdu? Biraz bize anlatır mısınız? Evet. Aslında e, hikayemiz çok uzun. E... Özetle <gülüyor> alalım o zaman çünkü çok az vaktimiz var. E, Hakan Sipahi e, ve benim ve bir de e, Orçun Önceli'nin e, Hatay restoranda yollarının kesmesiyle e, oluştu aslında. Bostancı e, işte, Hatay evet. e, Restoranı'ndan evet. bahsediyoruz. Cemal Süreyya'nın en çok gittiği restoranda herhalde. Evet, evet. Hı -hı. E, daha sonra e, Hakan Sipahi ile... E, Cemal Tüyağır'ın e, kabur ziyaretini e, yaptığımız yani e, oraya e, bize katılmak isteyen insanları götürdüğümüz o ziyarete destek yaptığımız ilk etkinlik yani biz o ilk etkinlik onu e, alıyoruz. Onunla başladı her şey. Hı hı. Ne zamandı? E, e, bu yaklaşık bir buçuk sene. Bir buçuk sene evet. Ee, onun dışında e, daha sonra e, gençlik yönetimini kurduk e, derneğin bünyesinde. Hı hı. E, bizim burada amacımız e, üniversite öğrenci. Yani genel mağdada e, genç e, şiirseverlere, hı hı. cemaat rüya şiirini sevenlere ulaşmaktı. E, Ulaşabildiniz e, mi? Şu an yaptığımız etkinliklerle ulaşabildik diyoruz. Hı hı. E, çünkü Gütke'de daha bilmir olduk. Herkes daha fazla ilgi gösterir oldu. Hı hı. E, bu sene e, cemaat rüya haftasını... E, düzenledik. Hı hı. Ee, Sosyal medyada o, da çok e, aktifsiniz herhalde gençler açısından en önemli alan onlara ulaşmak için. E, evet tabii ki. Sosyal medya e, bizim için vazgeçilmez bir e, durumda şu anda. Hı hı. Yani bize ulaşmak iken e, yani çok insan oradan ulaşıyor şu anda. Çünkü. Hı hı. Peki sizi bir araya getiren tek ortak nokta Cemal Süreyya mı? Bizi bir araya getiren e, ortak nokta aslında Cemal Suya şiirinin ilgisiyle başlayan bir şiir diyelim biz buna. Çünkü Cemal Suya da kendi yazınlarından da göreceğimiz üzere e, gençlerin e, şiir yazılmasını e, yüreklendiren bir şairdi. Şiir. Yani biz yaptığımız etkinliklerde şöyle tabii çıkış noktamız Cemal Suya şiiri oluyor ve hani e, onun yüreklendirmesiyle biz e, şiirle ilgili etkinlikler yapıyoruz. Hı hı. Fakat hani e, orada Bizim yaptığımız etkinliklerde e, garip şiirini daha çok sevenler de oluyor. E, Nazım Hikmet'i daha çok sevenler de oluyor. Hı hı. Ama dediğim gibi biz orada otak noktada buluşturan şey şiir oldu efendim. Evet. Peki e, şimdi bizi dinleyen genç arkadaşlar da vardır. Cemal Süreya seven, şiir seven, bu konuda bir şeyler yapmak isteyen size nasıl ulaşabilirler? Sizinle nasıl e, irtibat kurabilirler? Bize e, şöyle ulaşabilirler. E, Facebook'taki sayfamızdan yani facebook.com... E, Fla Cemaat hı hı. Bir de e, Twitter'dan C Surya Derneği e, sayfamızdan ulaşabilirler hı hı. Ayrıca e imin adreinize verim Ce Suya Derneği e, gençlik yönetimi et gmail.com Hı hı. E, bu yıl güzel de bir etkinliği imza attınız. Ölüm yıl döneminde 9 Ocak akşamı e, Caddebostan Kültür Merkezi'nde e, Hakan Gerçek, Tiyatro Gerçek daha doğrusu e, Üstü Kalsın oyununu sergiledi bu gece için. E, ve pazar gününde bir söyleşi var değil mi? E, 9 Ocak anlasını e, burada bir yanlışlık olmasın diye bunu da zorundayım. Hı hı. E, derneğimiz... E, düzenledi. Daha önce de böyle birkaç hata oldu. O yüzden özür diliyorum tekrar. Hı hı. Ee, ha, bu pazar günü bir söyleşimiz var. Evet Mu Muhtar Özkaya Kütüphanesi'nde e, Kadıköy Belediyesi'nde desteklediği e, Züval Kanat'ta Kadıköy ve şiir konuşacağız. Yani e, Cemal Süya e, şiirinde Kadıköy nerede e, hı hı. veya Cemal Süya şiirindeki diğer imgesi bunları konuşacağız. Kanat Tekkanat e, anılarla örneklendirecek. Hı hı. Bunun dışında Bizi merak eden arkadaşlar da bizim hakkımızda bilgi vereceğiz hı hı. Yani güzel bir ortam olacaktır pazar günü O yüzden gelebilecek olan herkesi bekliyoruz Tamam, Olabilir. çok teşekkür ediyoruz. Bitirmek zorundayız. Ee, o zaman Cemal Süreya severler, şiir severler sizinle irtibata geçsinler. Pazar günü de e, Muhtar Özkaya'da bulunmayı ihmal etmesinler. Evet, e, tiyatro gerçek dedik Hakan, gerçek çok güzel. İki yıldır bu e, Üstü Kalsın oyununu oynuyor, çok da güzel oynuyor. Şimdi onun e, o oyunda seslendirdiği Üvercinka şiirini dinleyeceğiz. Üzerine de yine Cemal Süreya şiirinden Zülfü Livaneli'nin bestelediği bir şarkı gelecek. Sonra reklam ve haber arasından sonra devam edeceğiz. Böylece bir kere daha boynundayız sayılı yerlerinden. En uzun boynun bu senin dayanmaya ya da umudu kesmemeye. Laleli'den dünyaya doğru giden bir tramvaydayız. Birden nasıl oluyor? Sen yüreğimi elliyorsun. Ama nasıl oluyor? Sen yüreğimi eller ellemez sevişmek bir kere daha yürür. Bütün kara parçalarında Afrika dahil Aydınca düşünmeyi iyi biliyorsun eksik olma Yatakta yatmayı bildiğin kadar Sayın tanrıya kalırsa seninle yatmak günah Daha neler Boşunaymış gibi bunca uzaması saçlarının Ben böyle canlı saç görmedim önümde Her telin içinde ayrı bir kalp çarpıyor Bütün kara parçaları için Afrika dahil senin bir havan var, beni asıl saran o... Onunla daha bir değere biniyor soluk almak... Sabahları acıktığı için haklı... Gününü kazanıp kurtardı diye güzel... Birçok çiçek atları gibi güzel... En tanınmış kırmızılarla açan... Bütün kara parçalarında... Afrika dahil... Birlikte mısralar düşürüyoruz... Ama iyi ama kötü... Boynun diyor, Boynunu benim kadar kimse değerlendiremez...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 ''Aklıma kadeh tutuşların geliyor çiçek pasajında akşamüstleri, asıl yoksulluk ondan sonra başlıyor, bütün kara parçalarında, Afrika hariç değil.''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 Sevinçler devşiriyor, Soyguncu bir aşk bu Kökü dışarıda bir aşk Dante ile Beatrice Fena öykülüyor Kökü dışarıda bir aşk İşgalci bir aşk bu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 Yani kısa bir aradan sonra devam edecek. Şimdi reklamlar. Selim Bölükbaşı 11 Ocak Cuma Livane Pap sahnesinde sizlerle. Adres Osmana Mahallesi, Osmancık Sokak, No 21 Kadıköy. Rezervasyon Telefon 0216 414 4096, 414 4096, livanepaf.com Çiçek sevgidir, umuttur ve bir kar tanesi kadar masumdur. Gelin sınırları kaldıralım ve dünyayı çiçeklerle donatalım. Roza Çiçekçilik, adres Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi No 25 Gün Gören, telefon 0212 502 0158, fax 0212 641 4290, Çiçekçilik.com Türkü Denizinde 11 Ocak Cuma Seydi. 12 Ocak Cumartesi Enver Çelik sizlerle. Rezervasyon telefon 0216 473 67 68 473 67 68 türküdenizi.net Zin KAFE etkinliklerinde 11 Ocak Cuma Burhan Berken, 18 Ocak Cuma Metin Kahraman. 25 Ocak Cuma, Turan Şengül. Cuvano, cuvano, cuvano. Her Cumartesi Ömer Serhat. Her Pazar Zülfikar İrenci sizlerle. Adres Marmara Caddesi Erenler İş Merkezi Kat 1 Avcılar. Rezervasyon Telefon 0212 593 5750. 593 5750. Organizasyon Ensel Müşterlik. Mektup sahnesi her gün farklı yorumculardan türküleri türküseverlerle buluşturuyor. 15 Ocak Salı Tolga Kaya. Soltuk, tuturtun, Rezervasyon 0212 251 0110 251 0110 mektuplar.com Ben sen Reklamları dinlediniz. Reklam rezervasyonunuz için 0216 336 4607. Saat 11. Ey Günler Özgür Radyo haberleriyle karşınızdayız. Meclis Genel Kurulu Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu'nda yaptığı değişiklikle 2008 yılında gazetecilerden alınan yıpranma payını geri verdi. Gazeteciler dışında milletvekillerine de yıpranma payı tanınarak erken emeklilik hakkı getirilen tasarı kabul edilerek yasalaştı. buçuk milyon sigortalıyı ilgilendiren kanun şeklini lanse edilen tasarıyla milletvekillerine yeni bir kıyak geçilmiş oldu. Düzenlemeleri TRT'de çalışanlar dahil sarıbaş basın kartı sahibi olan gazetecilerle milletvekilleri ve dışarıdan atanan bakanların prim ödeme gün sayılarına her 360 gün için 90 gün ek süre zammı eklenecek. Böylece gazeteci ve milletvekilleri her 4 yılda bir bir yıl fazla çalışmış sayılacak. Bu süre beş yıl olarak hesaplanacak. Yeni kanunda gazetecilerin fiili hizmet zammı olarak tarif edilen sürenin yarısından milletvekillerine ise sürenin tamamının faydalanma olanağı getirilmesi ise dikkat çekti. Düzenlemeye yıpranma payı olarak tarif edilen fiili hizmet zammı süresinin kaldırıldığı 2008 yılı Ekim ayı itibariyle geçerli sayılacak. Kesk Araştırma Enstitüsü açlık ve yoksulluk sınırına ilişkin yaptığı araştırmayı duyurdu. Açıklamada 4 kişilik ailenin sağlıklı beslenebilmek için yapması gereken minimum aylık gıda harcaması olan açlık sınırının Aralık ayında 1119 TL olduğu belirtildi. Açlık sınırının tüketim harcamasına dağıtılmasıyla elde edilen yoksulluk sınırının ise, 3537 TL olduğu açıklandı. Açlık ve yoksulluk sınırında %6'lık artış yaşandığına işaret edilen açıklamada emekçilerin alım gücünün gerilediği kaydedildi. Raporda asgari ücrete yapılan 34 TL'lik artış ve kamu emekçilerine ortalama 60 TL bürüs zam yapan AKP hükümeti bu sefale zamını devam ettirmektedir ifadelerine yer verildi. Üretek Yüksek Öğretim Kurulu YÖK'ün internet sitesine eklemesinin ardından yolsuzluk belgelerini açıklamaya devam ederken YÖK belgeleri haber yapan gazetecilere cezai işlem yapılacağını duyurdu. YÖK'ten yapılan açıklamada konuyla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu belirtilirken gazetecilerde üstü kapalı şekilde tesis edildi. Yayınlanan haberlerin gizliliğin ihlali suçunu işlediğini öne süren YÖK açıklamasında basın yoluyla yapılacak yayınlarda arttırılmış Artırılmış cezalar uygulanacağı TCK'nın 285. madde hükmü gereğidir ifadelerine yer verildi. Müzik Üniversitelerde yolsuzluk belgelerinin açıklanmaya başlanmasının ardından bir usulsüzlükte Tunceli Üniversitesi'nde ortaya çıktığı rektör yardımcısı Profesör Doktor Ali Batu, torpil yapılmasını istediği bir akademisyenle ilgili e-maili Doçentlik jüresine atanan bir profesöre yollamak yerine yanlışlıkla akademisyenlerden oluşan bir mail grubuna gönderdi. Ortaya çıkan torpil istemine ilişkin Türceni Üniversitesi'nden herhangi bir açıklama yapılmadı. Elazığ Fırat Üniversitesi'nde okuyan 8 öğrenciye TRT Şeş'e karşı çıkmak, dede yaşamını yitirenleri anmak, Halepçe katliamına katliam demek gibi suçlardan hapis cezaları verildiği ortaya çıktı. Herhangi bir şiddet eylemiyle suçlanmayan gençlerden İbrahim Erkılıç'a bir telefon görüşmesinde Kürtçe yayın yapan TRT Şeş'e karşı çıktığı için 10 yıl hapis cezası verildi. Terör eylemleri diye tanımlanan diğer eylemler arasında Halepçe katliamında yaşamını yitirenleri anmak, Uludere katliamını protesto etmek, sevgili kavgasına karışmak, yoksul çocuklara ders vermek ve ücretsiz sağlık taraması yapmak da bulunuyor. Savcı Mehmet Badem'in iddianamede Halepçe katliamı için sözde katliam demesi, Uludere için hava destekli operasyon ifadesini kullanması dikkat çekti. Müzik Eskişehir HTP cezaevinde bir gardiyanın eşcinsel oldukları belirtilen UA ve İG adlı hükümlülere tecavüz ettiği ortaya çıktı. Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan gardiyan M.U. zorla cinsel ilişkiye girdiği yönündeki suçlamaları kabul etmeyerek kendisine iftira atıldığını öne sürdü. UA ve İG isimli sanıklarsa gardiyanın kendilerine tecavüz ettiğini belirtti. Gardiyanı 8 yıl 9 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti herhangi bir tutuklama kararı çıkarmaması dikkat çekti. Tuncay'ın Hozat ilçesinde Alevileri yönelik fişlemeyi aydınlatmak için Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Meclis Hozat Alt Komisyonu 2007-2012'de ilçede görev yapan emniyet amirlerini dinledi. Fişlemeyi kabul etmeyen amirlerden Oğuz Kağan Akçal böyle bir emir vermediklerini ve almadıklarını söyledi. Akçal jandarma Tugay, İç Güvenlik Birimi ya da MIT'in böyle bir istihbarat çalışması yapmış olabileceğini söyledi. Emniyette bulunan harddiskin kendilerine ait olmadığını da öne sürdü. A Emniyet amirinin bilgisi dışında bir şey yapılamayacağını kaydeden Murat Uçar ise fişleme olayını medyadan duyduğunu iddia etti. Uçar fişlerin mesai saatleri içinde hazırlandığının hatırlatılması üzerine bunu anlamaya çalışıyoruz yanıtını verdi. Konya'da bir kadın tartıştığı eşi tarafından sokak ortasında 15 yerinden bıçaklandığı sokak ortasına kanlar içinde bulunan İknur K. isimli kadın Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken eşini bıçaklayan Yavuz K. olay yerinden kaçtı. Kadının durumunun ağır olduğu, kaçan Yavuz K.'nin yakalanması için başlatılan çalışmanın sürdüğü bildirildi. Haberle dinlediğiniz yayınımız 7 yerken ile devam ediyor.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 derken devam ediyor. Şillerin kulakları sağır hava fırtınam gibi ahur bağır bağır bağır bağırıyorum. Deşur, deşur, sabır, hüsun. Altyazı Ben bir Türk şairi Nazım Hikmet. Ben tepeden tırnağa insan, tepeden tırnağa kavga, hasret ve ümitten ibaret. Ben hem kendimden bahseden şiirler yazmak istiyorum, hem bir tek insana, hem milyonlara seslenen şiirler. Hem bir tek elmadan, hem süpürülen topraktan, hem zindandan dönen insan ruhundan, hem kitlelerin daha güzel günler için savaşından, hem bir tek insanın sevda kederlerinden bahseden şiirler yazmak istiyorum, hem ölüm korkusundan, hem ölümden korkmamaktan bahseden şiirler yazmak istiyorum demişti Usta Nazım Hikmet bir şiirinde ve öyle de yaptı bütün yaşamı boyunca. <gülüyor> Evet 15 Ocak 1902'de doğmuştu Nazım ve 15 Ocak 2013'te 111 yaşına basacak. Dolayısıyla yine onunla ilgili onu anmak adına birçok etkinlik yapılacak. Bu etkinliklerden bahsedeceğim ama ondan önce onun o otobiyografisini kendi dilinden kendi anlatımını kendi yaşamını nasıl anlattığını sizlerle paylaşmak istiyorum.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 Hapislerde de yattım, büyük otellerde de. Açlık çektim, açlık krevi de içinde ve tatmadığım yemek yok gibidir. Otuzumda asılmamı istediler. Kırk sekizimde barış madalyasının bana verilmesini. verdilerdi. de. Otuz altımda yarım yılda geçtim dört metre kare betonu. Elli dokuzumda on sekiz saatte uçtum Prat'tan Havana'ya. Lenin'i görmedim, nöbet tuttum tabutunun başına dokuz yüz yirmi dörtte. 961'de ziyaret ettiğim anıt kabri kitaplarıdır. Partimden koparma yeltendiler beni, sökmedi. Yıkılan putların altında da ezilmedim. 951'de bir denizde genç bir arkadaşla yürüdüm üstüne ölümün. 52'de çatlak bir yürekle dört ay sırt üstü bekledim ölümü. Sevdiğim kadınları deli gibi kıskandım. Şu kadarcık kaset etmedim Şarlö'ya bile. Aldattım kadınlarımı, konuşmadım arkasından dostlarımı. İçtim ama akşamcı olmadım. Hep alnımın teriyle çıkardım ekmek paramı, ne mutlu bana. Başkasının hesabına utandım, yalan söyledim. Yalan söyledim başkasını üzmemek için. Ama durup dururken de yalan söyledim. Bindim trene, uçağa, otomobile, çoğunluk binemiyor. Operaya gittim, çoğunluk gidemiyor adını bile duymamış operanın. Çoğunluğun gittiği kim yerlere de ben gitmedim 21'den beri. Camiye, kiliseye, tapınağa, havraya, büyücüye. Ama kahve falıma baktırdığım oldu. Yazılarım 30-40 dilde basılır, Türkiye'mde Türkçemle yasak. Kansere yakalanmadım daha, yakalanmam da şart değil. Başbakan filan olacağım yok, meraklısı da değilim bu işin. Bir de harbe girmedim, sığınaklara da inmedim gece yarıları. Yollara da düşmedim pike yapan uçakların altında. Ama sevdalandım, 60'ıma yakın. Sözün kısası yoldaşlar, bugün Berlin'de, kederden gebermekte olsam da, İnsancaya yaşadım diyebilirim. Ve daha ne kadar yaşarım, başımdan neler geçer daha, kim bilir demişti. 11 Eylül 1961'de Doğu Berlin'de ve 3 Haziran 1963'te de yaşamını yitirmişti usta. <gülüyor> Evet yıllarca 1901 doğumlu hatta Kasım doğumlu olarak bilindi Nazım ama daha sonra çıkan belgelerde 15 Ocak 1902 doğumlu olduğu anlaşıldı ve o tarihten itibaren de doğum günü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu etkinliklerden birinde Kadıköy Belediyesi Cadde Bostan Kültür Merkezi düzenliyor. Bir sergi açılacak bir belgesel gösterimi yapılacak ve bir de panel düzenlenecek hemen bunu sizinle paylaş. Istiyorum. Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi ve Yapı Kredi Kültür Merkezi işbirliğiyle Ustan'ın 111. yaş gününün kutlanacağı 15 Ocak haftasında Kadıköy'de Sanatçıların Nazımı adlı bir sergi açılacak. 12 Ocak Cumartesi günü açılışı yapılacak sergideki resimlerde şair çocuk Nazım, mahkum Nazım, mücadeleci Nazım, sevdalı Nazım, Ütopyacı Nazım gibi özellikleriyle öne çıkıyor. Sergilenen eserlerde Nazım Hikmet'in kişiliği çevresindeki dogmaların kalktığı, sanatçıların ona geçmiş dönemlerin siyasal ikonlarından biri olarak bakmaktan sıyrılıp insan ve sanatçı kişiliğini öne çıkaran yapıtlara yöneldiklerini görüyoruz. Her ressamın kendi Nazım'ını yaratıp tuvaline aktardığı söylenebilir. Tuvallere yayılan çok renklilikte bu olgunun bir başka görünümü. Bu resimlere bakarken bir yakınımızın hayat hikayesinden sahneler izlercesine kendimizi kaptırmamız, her tabloda kendimize ait izler bulmamız, sanatın evrensel dilinin günümüz ressamlarınca nedenli başarıyla kullanıldığını gösteriyor. Yapı Kredi Kültür Merkezi ve Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi Sanat Galerisi'nin işbirliğiyle düzenlenen Nazım 111 yaşında sanatçıların Nazım'a adlı sergi 12 Ocak yani yarın açılacak 7 Şubat tarihine kadar da ziyaret edilebilecek. Bu sergiyle eş zamanlı olarak bir dizi etkinlikte düzenleniyor yine CKM'de. Bu etkinlikler kapsamında Can Dündar'ın Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı için hazırladığı Nazım Hikmet Belgeseli'nin gösterimi yapılacak. Bu belgeselin gösterimi de yine cumartesi günü yani yarın saat 2'de. E, belgesel gösteriminin ardından da yazar Orhan Karaveli, gazeteci yazar Refik Erduran, sanatçı ve Nazım Hikmet Kültür Sanat Vakfı Başkanı Rutgay Aziz'in katılacağı ve gazeteci yazar şair Atıol Behramoğlu'nun. ...konuşmacı ve moderatör olarak yer alacağı bir söyleşi gerçekleştirilecek. Bu söyleşiyle de Nazım Hikmet anılacak. Dediğim gibi saat 14'te Can Dündar'ın belgeseli gösterilecek. Yarın CKM Büyük Salon'da ardından da bu söyleşi gerçekleştirilecek. Saat 17'ye kadar yani 5'e kadar sürecek. Nazım oyuncuları da e, her yıl olduğu gibi ustanın doğum gününü bir okuma tiyatrosuyla kutluyorlar. Geçen yıl Nazım Hikmet'in kafatası oyununu okuma tiyatrosu olarak sahneye taşıyan ve ustanın doğum gününü bu şekilde kutlayan Nazım oyuncuları bu yılda Kör Padişah isimli okuma tiyatrosuyla ustayı selamlayacak. 15 Ocak Salı günü Beyoğlu'ndaki Ses Tiyatrosu'nda sahnelenecek. Nazım hikmetle ile Vera Tulyakova'nın birlikte yazdıkları oyunun yönetmenliğini yıl, Yılmaz Onay yapıyor. Orhan Aydın, Metin Coşkun, Ender Yiğit, Tuncer, Gülsen Tuncer, Levent Ülgen, Mustafa Kramtepe, Beyti Engin, Müge Suat Süs, Şirvan Akan ve Cansu Fırıncı'nın rolleri paylaştığı oyunun başlama saati ise 20'de tekrar edelim. 15 Ocak Salı günü tam ustanın doğum günü olduğu gün Beyoğlu Ses Tiyatrosu'nda saat 20'de ücretsiz ve herkes davetli. Müzik Evet ustanın en güzel şiirlerinden biridir Tahirli Zühre meselesi. Bunu e, Sema Morris'in sesinden dinleyelim. Sonra yedi erkene devam edeceğiz. Müzik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 Gün Yedi de biraz sevdiklerimizi bizi biz yapan insanları analım e, istedim o yüzden Cemal Süreyya ile başladık ölüm yıl dönümüydü nazımla devam ettik Doğum günüydü. Onun doğum gününü kutladık. Ee, ama unutmamamız gereken birkaç isim daha var. Bunlardan biri Onat Kutlar ki az önce bir arkadaşım ona da sevgilerimi gönderiyorum. Fevzi'ye aradı ve bugün Onat Kutların da ölüm yıl dönümü dedi. Evet bunu da unutmamak gerekiyor. 11 Ocak da yitirmiştik ustayı. 1995'te, 1994'te 31 Aralık günü tam bir yılbaşı günü The Marmara oteline konan bomba sonucu yar yaralanmış. Ağır yaralanmış ve bundan bir yıl sonra da 11 Ocak'ta yaşamını yitirmişti Onat Kutlar. Biz zaten 31 Aralık'taki programımızda o haftaya denk gelen programımızda Onat Kutlar'ı uzun uzun anmıştık. O yüzden şimdilik bir selam yollayarak analım istedim ama bunun dışında bu haftanın bir önemi daha var Ocak ayı yeni bir yıl aslında hani mutlulukla sevinçle belki yeni umutlarla gireceğimiz bir e, ay Ocak ayı ama biz hep böyle bir hüzünle bir yanımız buruk e, giriyoruz yeni yıllara çünkü Ocak ayı gerçekten e, ölümler ayı anmalar ayı e, çünkü bizi biz yapan insanlardan biri gözümüzü açan ...insanları sevmemizi sağlayan en önemli değerlerden biri Hrant Dink'in de ölüm yıldönümü. Hrant Dink'in katledilmesinin üzerinden tam 6 yıl geçti. Bu 6 yılda katillerin eline silah veren... Onları cesaretlendiren, cinayeti örgütleyen, soruşturmayı karartan devlet içindeki yapı yargı önüne çıkarılmadı. Verilen sözler tutulmadı. Tam tersine, Brandt'ı ölüme götüren neredeyse tüm resmi görevliler hükümet tarafından el üstünde tutuldu, terfi ettirildi. Kararttılar, çözmediler, unutturmak istediler, üstünü örttüler, örgüt bulamadılar, gerçek katilleri korudular, sahiplendiler. Bu cinayeti ortaklıktır. Hrant'ın gerçek katilleri yargı önüne çıkarılmalıdır. Bunun için adalet arayışımızı daha da güçlendirmeli, kararlılığımızı göstermeli, sesimizi daha da gür çıkarmalıyız. İstedikleri kadar karartsınlar, korusunlar, kollasınlar. Biz bitti demeden bu dava bitmez. Buradayız Ahbarik. Dediler Hrant'ın arkadaşları ve altı yıldır e, çeşitli etkinliklerle e, anıyorlar e, Hrant Dinki. Sadece onlara e, onlar yapıyor gibi algılanmamalı tabii ki. Çok büyük bir kitle sahipleniyor. E, Ermeni gazeteci yazar Hrant Dinki bu kimliğiyle sahipleniyor. E, bu kimliğinden dolayı öldürüldüğünü e, barış, dostluk ve kardeşlik istediği için öldürüldüğünü bildi bildiğimiz için çok büyük bir kitle ...tarafından sahipleniyor. O yüzden sadece... ...Hrant'ın arkadaşları olarak... E, ...sınırlandırmak çok doğru olmasa gerek. Buna katılmadığımı belirtmek istiyorum. O yüzden e, bütün bu... E, ...her yıl... ...19 Ocak'ta... E, ...binlerce... İnsan on binlerce insan Agos gazetesinin önüne akın ediyor O ilk öldürüldüğü günden beri Bu hep böyle oldu Kar da olsa kış da olsa kıyamet de olsa e, iş günü de olsa Tatil de olsa herkes orada Buluşuyor belki bir Vicdan aklama belki e, Bir e, Saygı belki bir sadece Anma Belki sadece orada bulunup kendini iyi hissetme hali ama bir şekilde onu unutmadığımızı her yıl gösteriyoruz. Ee, tabii sadece 19 Ocak günü yapılan girişle sınırlı değil etkinlikler. Bu yılda yine bu haftaya yayılan yani yarından itibaren başlayarak 19 Ocak önümüzdeki hafta sonuna kadar devam eden bir dize etkinlik var. Belgesel gösterimleri, film gösterimleri, sergiler, e, sempozyumlar. Bu programı sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet yarın ve pazar günü Cezayir Toplantı Salonu'nda bir sempozyum gerçekleştirilecek Ranting Operasyonu 6. Yıl adı altında. Ee, yarın saat 12.30'da Hayko Bağdat'ın açılış konuşmasıyla başlayacak bu e, sempozyum e, ve e, operasyon başlıyor. 19 Ocak öncesi 6 yıllık müsamire Hrant Dink cinayeti davası, e, devletin dehlizleri, polis ve jandarma e, konulu 3 e, oturum düzenlenecek. Bu oturumlarda e, avukatı Fethiye Çetin'den e, Ersin Kalkan'a yazar Karin Karakaşlı'ya e, gazeteci yazar Timur Suaykan'dan e, Garopaylan'a e, Banu Güven'in moderatörlük yaptığı yine gazeteci Nedim Şener, e, Kemal Göktaş gibi isimlerin katıldığı üç e, parçalı bir e, sempozyum olacak e, yarınki programda Cezayir Toplantı Salonu'nda tekrar hatırlatmak gerekirse pazar günü de yine saat 13'te saat 1'de başlayacak sempozyum yine üç oturum olarak devam edecek e, azınlıklar hedefte kafes Hrant Dink, Azınlıklar ve Çoğunluğun Sorumluluğu, Cinayet, Hükümet, Devlet ve Ötesi başlıklı e, üç e, oturumlu bir sempozyum düzenlenecek yine pazar günü. E, bunda da yine Orhan Kemal Cengiz, İsmail Saymaz, Ömer Faruk Gergeroğlu, Cemal Uşak, Hidayet Şefkatli Tutuksal, e, yine Fethiye Çetin, Robert Koptaş, Yedvard Danzikyan'ın katılacağı e, paneller, sempozyumlar gerçekleştirilecek. E, Cumartesi ve pazar günü saat 12.30 e, ve 1'de başlamak üzere Cezayir Toplantı Salonu'nda diyelim. Bunun dışında bir sergi var tütün deposunda pazar günü açılacak ve 18 Ocağı kadar e, devam edecek. Pardon sergi dedim yanıldım Pardon çok özür diliyorum Bir e, öykü okuma etkinliği bu Ermeni öyküleri okunacak Çeşitli yazarlar hikayeciler tarafından e, Pazar günü saat 18.30'da e, ki okumayı Karin Karakaşlı ve Settar Tanrıöğen yapacak Ardından saat 19'da bir dinleti gerçekleştirecek Bu dinletiyi de Erkan Oğur ve İsmail Demircioğlu verecekler 14 Ocak pazartesi günü saat 19'da Yine bir okuma gerçekleştirilecek Görkem Yelten ve Ahmet Rıfat Şungar William Saroyan ve Vahram Mavya'nın hikayelerini okuyacaklar Ermeni öykülerini okuyacaklar Saat 19.30'da yine Bu öykü okuma etkinliğinin ardından Mikail Yakut ve Onok Bozkurt Bir dinleti sunacaklar Akordeon ve gitar eşliğinde Saat 20'de de bir söyleşi olacak Agos nasıl kur kuruldu başlıklı bir söyleşi gerçekleştirilecek. Ee, hemen bu söyleşinin ardından da e, saat 20'de yine bir performans var. Sen balık değilsin ki Çıplak Ayaklar Kumpanyası'nın bir dans performansı bu. E, bu performansı Rant adadıkları için. Ee, bu dansın adı sen balık değilsin ki Yine 15 Ocak Salı günü e, Ermeni öyküleri Okunacak bunları da Tülin Özenle Mustafa Avkıran okuyacaklar Yine ardından Meriç Dönük'ün bir art dinletisi Olacak ve bir söyleşi Gerçekleştirilecek Tuğba Çandar Ve Robert Koptaş'ın katıldığı Hrant'ın öyküsü bir kitabın anatomisi e, Adlı 16 Ocak Çarşamba günü e, tak, e, Takuhi zaman Jülide Kural ve Mehmet Ali Alabora Ermeni öykülerini okuyacaklar saat 19'da tütün deposunda ardından bir dinleti var Savaş Çağman, Şebnem Foryalı ve Sadi Albağlı'nın katıldığı ardından da bir söyleşi var 1915 öncesi ve sonrası Malatyalı Ermenilerle sohbet adlı. Ve hemen bunun ardından da yine bir tiyatro gerçekleştirecek. Tetikçi Bulut. Bu e, tetik Bulut Tiyatronun Tetikçi adlı oyunu Hrant Dink anısına zaten e, yapılmıştı. Ve 16 Ocak Çarşamba akşamı da e, Garaj İstanbul'da sahi, e, sahnelenecek saat 20'de. E, yine Perşembe günü 17 Ocak Perşembe günü Derya Alabora Rıza Kocaoğlu bu sefer okuyacaklar Ermeni öykülerini. Ardından Ayşe Tütüncü ve Sıla gerbe ...Gerbağ'a bir dinleti sunacak... ...ardından da Karin Karakaşlı'nın... ...Bir Büyüme Hikayesi adlı söyleşisi olacak... ...yine 18 Ocak Cuma günü de... ...Hale Soygazi... ...Pakrat Estukyan... ...Ermenici Öyküleri okuyacak... ...Murat Kurt bir dinleti sunacak... ...Ötekiliyi dillendirmek, ötekini seslendirmek... ...adlı Murathan Munga'nın da... ...bir söyleşi olacak. O söyleşisi olacak... ...18 Ocak Cuma günü... ...bence her bu... ...her güne yayılan etkinlikler... ...her biri izlenesi, takip edilesi... ...insana çok şey katacak olan etkinlikler gerçekten çok güzel bir etkinlik programı hazırlanmış. Bunun dışında da az önce aslında demek istediğim buydu. Bir fotoğraf sergisi açılacak Cezayir Toplantı salonlarında 12-18 Ocak... Tarihleri arasında yarın açılıyor. Hrant'ın katledilişinden bu yana 6 yıldır benzer cinayetlerin ardından ne yazık ki pek görülmeyen uzun soluklu bir adalet mücadelesi başladı. Nar Fotosun bu mücadelenin 6 yılına ilişkin görüntüleri 19 Ocak 2013 haftası için bir fotoğraf sergisi oluşturuyor e, demişler. Bu fotoğraf sergisi yine dediğim gibi yarın açılacak 18 Ocak'a kadar Cezayir toplantı salonlarında sergilenecek. Yine aynı hafta 13 Ocak Pazar günü açılacak ve 18 Ocak'a kadar sürecek bir sergi daha var. Sanatçılar Sesleniyor Buradayız Ahbarik diye. Ee, bu haftada Tütün Deposu Buradayız Ahbarik diyen sanatçıların sergisine ev sahipliği yapacak. Arzu Başaran, Buket Güreli, Cemil Cahit Yavuz, Erda Aksel gibi birçok... Ee, ...Metüst var, Murat Akgündüz, Taner Güven gibi birçok sanatçının e, Hrant'la ilgili eserleri sergilenecek. Salona giderken Kemal Gökhan ve Ümit Kıvanc'ın duvarlarını kolajlarla bezediği bir koridordan geçeceksiniz diyorlar. Cinayetin zemininin nasıl yaratıldığını, Hrant öldürüldükten sonra cinayetin devletici örgütleyicilerini gizlemek amacıyla kalkışılan seferberliği... ...buna karşı altı yıldır sürdürülen mücadelenin sözlerini ve yüzlerini hatırlayarak demişler... Sergi ile ilgili olarak. Sadece bunlarla sınırlı değil etkinlikler film gösterimleri de var yine 13-19 Ocak haftasında tütün deposunda sabah 10'dan başlayıp akşam 18'e 6'ya kadar devam edecek bu film gösterimleri. Ee, Ümit Kıvanc'ın 19 Ocak'tan 19 Ocağı, Bülent Arınlı ile Şehbal Şenyurt'un yaptığı Kırlangıcın Yuvası, Gülen Gül Altıntaş'ın Kaybolmayın Çocuklar, Hüseyin Karabey'in Hiçbir Karanlık Unutturamaz ve yine Ümit Kıvanc'ın Yağmurlu Bir Nisan Günü adlı. E, filmleri kısa filmleri belgeselleri e, tütün deposunda saat 10'dan 18'e kadar e, izlenebilecek. Tabi hafta arası çalışanlar açısından gitmek çok mümkün olmayacaktır herhalde ama e, en azından pazar günü başlayacak bu etkinlikleri bu filmleri izleyebilirsiniz. Yine tütün deposunda 14 Ocak pazartesi akşamı bir tarihin başlangıcı Ağustos'un kuruluşu adlı bir e, söyleşi de olacak. Bunu da belirtmiş olalım. Aktardığım gibi e, yani artık konuşmaktan yoruldum ama bunları izlemekten yorulmayacaksınız eminim. Çok fazla etkinlik var, çok güzel etkinlikler. 6 yılda yapılan, hayata geçirilen tüm e, sanatsal e, eserler bu hafta içinde izleyiciyle buluşacak. Tümüyle ücretsiz ve sizin katılımınızı bekliyor Hrant'ın arkadaşları, Hrant'ın sevenleri. <gülüyor> Evet e, Hrant için bir şarkı yapan gruplardan biri de Manga. Manga grubundan bir şarkı dinleyeceğiz. Ben bir palyaçoyum. Biz yine buradayız ardından. Kırılır boynum Kaderin patlak frenli tekerleri Bulur durakta bekleyen beni Dokuz canımdan sekizi çoktan gitti Evet ben de tesadüfen Manga'nın bu şarkısını e, dinlemiştim. Televizyonda bir televizyon programına e, katılmışlardı ve orada söylemişlerdi. Yoksa e, hani Manga'yı çok fazla dinleyen bir insan değilim. Çok fazla bana hitap eden bir grup değil ama çok şaşırmıştım gerçekten. Ve orada aslında programın içinde hiçbir şey söylemediler. Rant Dink'e dair işte bu şarkıyı ona yaptıklarına dair. Ama şarkının sözlerini duyunca... E, çok etkilendim. müziği de çok etkileyici geldi. O yüzden e, bunu sizinle paylaşmak istedim ama sonradan albüme baktığım zaman gördüm ki evet gerçekten Hrant Dink'e yapmışlar. E, çok da güzel yapmışlar. E, Hrant Dink haftasındaki etkinlikler e, Hrant'ın arkadaşları dediğimiz grubun etkinlikleriyle sınırlı değil tabii ki. Başka e, gruplar, e, STK'lar e, da yine... E, Etkinlikler düzenliyor. Bunlardan biri de Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi. Onlar da bir belgesel gösterimi ee, ve söyleşi düzenleyecekler. 17 Ocak Perşembe günü saat 7'de şöyle demişler. Uluslararası Af Örgütü olarak 17 Ocak 2013 Perşembe saat 19'da Grant Dink'in öldürülmesinden bugüne kadar geçen 6 yıllık dava sürecinde yaşananları tartışmak üzere düzenlediğimiz belgesel film gösterimine Herkesi davet ediyoruz. Türkiye'li bir Ermeni olan Hrant Dink'in editörlüğünü yaptığı Agos gazetesi önünde öldürülmesinin üzerinden 6 yıl geçti. davaysa bir yıl önce sonuçlandı, ama adalet hala yerini bulamadı. Uluslararası Fergünt 2010 2012 yılında yaptığı açıklamada gazeteci ve insan hakları savunucusu Dink'in öldürülmesinde rolü olduğu iddia edilen tüm devlet kurumları ve yetkilileri kapsamlı bir şekilde soruşturulmadan adaletin sağlanamayacağını belirtti. Türkiye'de ifade özgürlüğünün korunması ve Hrant Dink'in adalet mücadelesini sürdürmek için bir araya geliyoruz demişler etkinlikte e, Bülent Arınlı ve Şeyh Yurtun kırlangıcın yuvası ve Ümit Kıvancın 19 Ocak'tan 19 Ocağı adlı belgeselleri gösterilecek e, dediğim gibi Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Beyoğlu'nda e, ve saat 19'da başlayacak bu belgesellerin gösterimi. Yine Hrant Dink anmalarından biri de Kadıköy'de olacak. Bu pazar yani 13 Ocak pazar günü saat e, 3'te e, Akader Kadıköy Şube'de e, olacak. E, Hrant Dink'in izinde Anadolu'da Halklar Mücadelesi adını taşıyor bu anma programı. Önce bir sinevizyon gösterimi olacak. Daha sonra Norzarton'tan Murat Gözoğlu'nun bir söyleşisi gerçekleştirilecek. E, Akader'den de Altan Açık Dilli katılacak bu söyleşiye. Bedros Dağlıyan bir şiir ...dinletisi sunacak. Ee, Narot Minasyan... ...Sayat Novak arasında e, vokalmiş kendisi... ...bir müzik dinletisi sunacak. Ee, ve bir fotoğraf sergisi... E, ...düzenlenecek, açılacak. O gün... E, ...sizde eğer... E, ...karşıya geçecek durumunuz yoksa... E, Avrupa yakasına Kadıköy yakasında bu etkinliğe katılabilirsiniz. Dediğim gibi 13 Ocak Pazar günü saat 15'te Sinevizyon gösterimi ve bir söyleşiyle başlayacak. E, müzik dinletisi ve fotoğraf sergisiyle devam edecek. Rantinkinizin de Anadolu'da halklar mücadelesi. Müzik Son bir etkinlik duyurusuyla programı bitirelim Gökhan oradan Yine. <gülüyor> e, ama bu etkinliği de duyurmam gerekiyor Gökhan'cığım. E, çünkü çok önemli biliyorsunuz bu hafta... E ...yine Ocak ayında yüreğimize ateş düşüren bir olay daha oldu... Ee, ...yine e, maden kazası, kaza demek yanlış, iş cinayeti gerçekleşti... ...8 maden işçisi yaşamını yitirdi... ...5'inin e, cenazesi çıkarıldı ama 3'ü hala göçük altında... ...en son okumadım haberleri gerçi bugün ama göçük altındaydı... Ee, ...bununla ilgili e, eğitim pardon e, hemen aktaracağım... Ee, Kozlu Maden Uçağı'nda yitirdiğimiz madencilerin anısına diyorlar bir film gösterimi olacak. Yine Kadıköy'de madenciliğin aslında ne olduğunu maden işçilerinin durumlarını irdeleyen 16 ton adlı e, belgesel. Bugün vardığımız serbest piyasa ve özgürlük çağı yoksa bütünüyle halkla ilişkiler faaliyeti ürünü mü diye soruyor. 16 ton adlı belgeselin gösterimi olacak 16 Ocak. Günü, saat 20'de e, Kadıköy'de e, e, tam yerini göremiyorum galiba e, mühendis odalarında e, e, çok özür dileyerek bunu açık bir adres yazmamışlar. Eğitim salonu diyor. Cafer Ağ Mahallesi Neşet Ömer Sokak numara 17 Kat 3 Kadıköy'de e, 16 ton filminin gösterimi olacak. Vicdan ve serbest piyasaya dair bir film deniyor. Bu filmin gösterimi de ücretsiz. Bunu da belirterek programı sonlandıralım. Bugün oldukça çok fazla etkinliğin duyurusunu yaptık. Bu hafta çok yoğun, çok dolu bir e, hafta. Siz de eminim bunlardan birkaçını izleme şansı bulacaksınız. E, i̇lginç, güzel, değişik bugün çok hüzünlü çaldık o yüzden eğlenceli bir şarkıyla bitirelim istedim e, havuz başının günleri mi dinleyeceğiz haftayacıma biz yine buradayız görüşmek dileğiyle Kendinize çok iyi bakın He shall spurn fate, scorn death, and bear his hopes for wisdom, grace, and fear. And you all know, security is mortis to rest in me. A vuzva sinning ülleri, a vuzva sinning ülleri, zegzeg a törvű. elken programını din.